Termal mesler var şu an piyasada gayet evet. yaygınlar. Ee, ve esen mesd diyorlar. Ee, bunların üst kısmı farklı bir kumaştan. Hmm. Bu mesler diğer mesler gibi kabul olur mu diye sorar izleyicilerimiz. Evet bu meslerin ismini almadan biz isterseniz yani ismi şöyle mes böyle mes falan evet. filan e, diye geçiyor. Ee, biz de Mesle bir özellik olma. 5 kilometre yürüyebileceğiniz sağlamlıkta olacak diyoruz. Bir. Evet. Yani bu özelliği taşıyor mu taşamıyor mu? Ayağınıza bağlamadan, üst kısmı bağlamadan dik durabilecek şekilde olması. Mesela bağsız ayakta duran bilecek kadar sağlam ve kalın olması. Ayrıca yırtık olmaması zaten böyle bir şey olamaz, üç parmak gibi bir şey söyleniyor ama bir de suyu hemen emip içeriye almaması gibi bizim meslerde İlmiha kitaplarımızda yer alan şartlar var. Eğer bahse konu olan mestler bu şartları taşıyorsa caiz, taşımıyorsa caiz değil. Evet. Yani bizim falanca mesti kullanabilirsiniz filancayı kullanamazsınız diye kurulun isme yönelik verdiği bir fetva yok. Evet. Yani şey bazen bazen e, diyorlar herhalde biz diyanetten onay aldık vesaire gibi. E, Diyanetin bir isme yönelik filanca mes filanca mes caizdir gibi bir fetvasını ben hatırlamıyorum. Bizim verdiğimiz cevap bu şekildedir. Yani sağlam olacak, ayakta durabilecek kalınlıkta e, olması bir de hemen suyu emmemesi gibi önemli üç tane şartımız var. O şartı taşıyorsa caiz, taşımıyorsa caiz Değil. olmaz.